Rajim. Bismillahirrahmanirrahim وجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ala العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد Bağdumlu usul ilminin tarihini yapmıştık. O tarihi oluşturan fertleri tek tek ele alıyorduk. Ve o tarihi bir hatırlatsak o tarihteki fertlerden nereden bahis yapacağımızı da görmüş oluruz. Molla husreve göre usul ilmun yurafu bi ahwal edille ve lahkan şer'iyetey min hayt inna laha dahlen fi isbat al demişti yani ilm bir ilimdir usul O ilim ne demektir onu tarif etmişti yurafu bi oradaki marifet ne demektir onu da tarif etmişti ahwal edille ve lahkan eşer'iyetey ahwalden maksadın avarız-ı olduğunu da beyan etmişti. Ondan sonra delilin ne olduğunu da beyan etti. En son ahkamın ne olduğunu da beyan etmişti. Dolayısıyla tarif'teki son kısma gel. Yani <gülüyor> min hayti inne leha dâhlen fi isfâti ula kısmına gel. O ahvalin delillerin ahkamı ispat etmesinde teçiri vardır diyordu. İşte o teşhir ne demektir? Ahvalin, edillenin ahkamı teşhir etmesinde, edille ahkamın hadlenin ne demektir? O noktaya gelmiştir. Ve onunla başlıyoruz. وَبِدَخْلِ <gülüyor> الْاَحْوَالِ فِي الْاِصْبَاطِ كَوْنُهَا مُوْتَبَرَةً فِي كُبْرَ الْاِصْرَانِيِّ وَمُلَازَمَةِ الْاِصْتِسْنَائِيِّ وَالْمُنْتِجَيْنِ لِلْمَصْرُبِ الْفَقْحِيِّ ve dıkhl-ı asvan hallerin teşiri ile yani vel muradu dıkhl-ı dıkhl-ı asvan hallerin teşiri ile kasd edilen nerede hallerin teşiri fil isbati edillerin ahkamı isbat etmesinde hallerin teşiri ile kasd edilen hallerden maksat-ı malumunuz edille ahkamın halleridir o hallerin neşi var edillerin ahkamı isbat etmesinde teşiri var bu teşhir ile kasdedilen nedir? Bu tarihteki teşhir ile kasdedilen nedir? Kevnuha o hallerin yani edille hükme ait olan hallerin olmasıdır. Ne olmasıdır? Muhtabaraten itibara alınan. Nerede itibara alınıyorlar? Fi kubra'l-ihtirani ki kıyas-ı ihtiraliyin kubrasında ve mualazemetin istisnai Siyasi istisnainin de müladesinde bu edille ve ahkama ait olan haller itibara alınır. İşte bu itibara alınmanın adı edilme ve ahkamın ahkama ait olan hallerin edilenin ahkamı ispat etmesinde tekiri vardır demek olur. Nasıl? Tabii ki bunları siyasları yaparak birazdan inşallah. Örüneceğiz. O kıyası iftirani ve kıyası istisnai ki el-munticey netice veriyorlar. Neyi? lil -fukhî". Fukhî bir fukhi, fukhi bir makdubu ne yapıyorlar? Netice veriyorlar. Fukhi makdub nedir? As-salâtu ribâ Bunların her biri el hakkı du Böyle sayın sayabildiğiniz kadar. Bunların her biri fıkhi bir madduktu. <gülüyor> Dolayısıyla bir usulcülerin ortaya koymuş olduğu o külli kaideleri hiyat-ı istirhanide Cumhur'a hiyat-ı istisnai kullanarak nereye varacağız? madduk varacağız. Bunu bugün uygulamalı olarak yapacağız inşallah. Ancak Molla Küsrev'in rahim olduğunlar takip ettiği buradaki yol söylemiş olduğu ve birazdan verecek olduğu ''Sevamkanet mahmulatin ve ezdiyeten ile afirihi'' orada anlatacak oldukları ile ki onları Molla Küsrev tevzihten almıştır. Tevzihten almış olduğu bu bilgilere dinaen Molla Küsrev'in mirhad içimli eserinde bize sunacak olduğu bilgiler, söylemiş olduğunu, yani bir fıkhi ortaya koyuyor mu, koymuyor mu meselesini İzmir'i ele alarak, ortaya koymadığını söyleyerek kendisi başka bir takım kıyaslar yaparak bir fıkhi ancak böyle çıkar diyeceği şeyleri de olacak. O zaman meseleyi belki anlamış olabilirsiniz. Şimdi birinci konu kıyası iftirani ne demektir? Kıyası iftirani demek suğra, kübra ve neticeden ibaret olan ve kendisinde şah ve istisna edatı olmayan kıyas. Mesela el alemu tegayyirun ve kullu mutegayyirin hadisun el alemu hacisun ki kıyası iftirani de hafbi avsab vardır. Bu hadd-i alsatın suğra ve kübradaşı konumu itibarıyla kıyası ittiramiyle dört şekil var. Bunlar mantık kitaplarının bize vermiş olduğu bilgiler. Mesela eğer el alemü mütegayyirun kullu mütegayyirin hadisun el alemü hadisun. Bu kıyasta mütegayyir kelimesi nedir? Hadd-i alsat'tır. Yani hem suğrada vardır hem kübrada vardır. Buna hadbi avsat derler. Eğer hadbi avsat surada mahmul, kübrada mevzu olursa buna fiyatın birini şekli denir. Biraz sonra bir şekli evvel diye vahit yapacak o şekli evvelden kast edilen budur. Bunun tam kısmı yani hadbi avsat surada mevzu, kübrada mahmul olursa bu da fiyatın dördüncü şekli. Eğer hafbi alsat, suğrada ve kübrada mahmul olursa kıyasın ikinci şekli olur. Eğer mevzu olursa her kintinde, bu da kıyasın dördüncü şekli olur. Üçüncü esnafında, üçüncü şekli olur. Dolayısıyla bu kıyas-ı iftiraninin dört şeklimden maklum-i fıkıya için kullanılan genel olarak nedir? Sadece bu usulü fıkısa değil. Diğer ilimlerde de fer'i mesai ile ulaşabilmek için kullanılan bir iş. Nitekim burada da onu kullanacak Kıyas-ı İstisnai'nin dedi burada. Öyle değil mi? Edille ve ahkamın hallerinin, Edille'nin ahkamı usbâs etmesinde teşirinin olmasıyla tasverilen dedi, bu ahvalin kıyas-ı kübrasında itibara alınması, kıyası ı istisnainin de mülazemesinde itibara alınması demektir. Kıyası ı istisnai de mülazeme nedir? Şart ve cezadan mahir tabiriyle, mantık tabiriyle, mukaddem ve taliden meydana gelen o e, kadıyeyi külliyeye kıyası ı istisnai de ne diyoruz biz? Mülazeme diyor. Mesela, kulla saatini şen sualıgta, bu? Bu yazık istisna ida, yazık istisna Bizim burada mülazemes diye tabir ettiği mülazemenin kendi. Yani şart ve cezadan oluşan, mukaddem ve tadide oluşan mantık icbarıyla haliye külleyi. Buna fiyati istisnaî denilmesinin sebebi biraz önce de söyledim. İstisna evaplarından illa veya hatta lakinle kullanılarak yapılmış. Mesela kullama taneti şemsu taleatten nehar mevcudun. Lakinle şemse taleatun reytonun nehar mevcudan. Lakinle ile ne yapılır? Mukaddemin aynı istisna etti. Fiyazı istisna Mukaddemin aynı istisna, talihin aynıını netice olarak verir. Talihin makizini istisna mukaddemin makizini netice olarak verir. Bize i̇şte burada yapacak olduğumuz kıyaslarda biraz sonra gireceğiz onlara. Mukaddemin aynıı istisna edilecektir ve talihin aynı ne olacaktır? Netice olarak çıkacak. Şimdi bu verilen bilgilerden sonra yani Kıyas-ı İftirani'nin kübrasında bu hallerin itibara alınması hallende, hallerin edinmenin ahkamını ispat etmeşinde keyfiliğinin olması demektir. Masrat budur. Diyoruz. Nasıl oluyor bu? Bunun bir uygulamasını yapmak lazım. Veyahut da Kıyas-ı İstisnai'nin mülacemesinde bu hallerin itibara alınması nasıl oluyor? Şimdi bu İzmir'den bu konuya gireceğiz. İzmir tevbihten ki Mullah Hüsrev'in benim kediği de odur. Tevbihten bir de bu hem kıyası iftiraniyi, hem kıyası iftisnai'nin ne şekilde yapıldığını size gösterecek. Ondan sonra yapılan bu kıyaslar ile gerek iftirani olsun, gerek, gerek iftisnai olsun, mahkum bir fıtkıya ulaşılamadığını mahlubu fıkhiye ulaşılabilmesi için şöyle şöyle fiyatların yapılması gerektiğini de bize anlatacak. Yani tersimiz biraz ağır bir yolda gidecek. İzmiri'ye bakarsanız ki bu konunun İzmiri'deki o tahliller yapılmadan anlaşılması pek de mümkün değildir. Onun için İzmiri'yi sizlere okuyacağım. Ben üşenmeyeceğim okumaktan siz de üşenmeyin, inlemekten inşallah. <gülüyor> Fî kübrel-ihtirani. İcmili'den oluyorum ben. Kübra-i ihtiraniyle, yani ihtirani olan hıyasın, kubrasında edinle ve ahkamın hallerinin itibara alınması, muhtemel olması nasıl olur? Onu söyleyecek. Ejda'ı <gülüyor> usbidillâ <gülüyor> alel-maktubil fıkhîdir. Maktub-i fıkhîye delil getirildiği zaman bin ihtiranidir ve Ve-l-ihtisai, i l veya fiyat istisna ile hak bakâf-ı kitabında şu şekilde bu geliş geçirme vakı olmuştur. Nasıl? Bakınız. hay ı kâd. sahibi şöyle diyor. Ve e, nâni dil kazıyetin külliyetin meztura. Önce bir bilgi veriyor bince, ondan sonra fiyatı yapacak. Kazıyye-i ile. Ki geride zikretmiş olduğumuz diyor kendi kitabına binaen. Geride cikmemiş olduğumuz, hadi yeni külliye ile bir şunu tasdidiyoruz. Hadi yeni külliye maksadı nedir bunun? Usul usul nedir demiştik? Ay mı? O ilim nedir? Kavaitdir demiştik bir manada. Usul ilmindeki her bir külli kaidenin diğer adı hadi yeni külliye. Veya biraz sonra mesele diye ifade ediyorum abi. Hadi yeni külliye. İşte o usul-i ilmini oluşturan tava'if, yani kadiyeyi, i külliyeler ile biz neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz diyor, sevdih va'iri. Ma tekunu, olan kadiyeyi, i külliyeyi kastediyoruz. Ne olan? İhtâ-ı delil. i delil, alâ mesâilil fık, fıkıh mes'eleleri üzerine geçirilen delilin iki mukadimesinden, eğer bu delil kıyas-ı olarak getiriliyorsa suhra ve şuhrasında kıyas istisnai olarak getiriyor, getiriliyorsa mülâzemetinden, mülâzemetinin kendi şartta, Mülâzemeti var bir de istisnası var değil mi? O mülâzemette e, mülâzemet olmasıdır. Demek ki bizim usulü fıkısta usul gülenin ortaya koymuş olduğu o kümmi kaideleri maklum-i fıkhi dediğimiz namaz farzdır, oruç farzdır, faiz haramdır. Bu gibi ahkamı ortaya koymak için, yani maklum-i fıkhileri ortaya koymak için yapacak olduğumuz kıyas-ı bu kafide-i külliye, fıkırcıların koyduğu kafide külliye ne olacaktır? Kübra olacaktır. Kübra olacaktır. Eğer istisnai olursa kıyas ne olacaktır orada? mülazimetin iki tarafı şart ve cezayı oluşturacaktır. Budur diyor. Şimdi bir takdik yapalım diyor. İzâh-i Seddent Teâlâ mesailil fıkh bişeklin evvel kıyasın şekillerde dinci istilaniyi katlediyor. Onunla bir fıkhi mesele üzerine delil getirdiğin zaman fekubra şeklin evveli tilkel havayel külliyye Şekli elmenin kübratı ne olur? Soratı var, kübratı var diyorduk ya. O şekli elmenin kübratı usul ilmindeki kavaid dediğimiz külli kaideler. Yani kalliye-i külliyeler. Kullu emrin yufidin ucub. Ki burada ona girmeyecek. Onu çok daha uzakta sayacak. Orada el-hukmunu sabitün bil edille, Kullu hukmin sabitün bil edille Gibi ifadeleri kullanacak. İşte bu külli kaideler o kıyas-ı iftirani'nin oluşturacak. Tekavlina bir misal veriyor. Önce burayı size okuyayım çünkü bu neticeden e, suğra-kübraya giderek yapıyor onu. Normalde biz kıyasları suğra-kübra netice olarak yapıyoruz. Ne diyor? Bu hüküm sabittir. Bu hükümlerken vücub nedir? ibaha? Hükümler bunlar idi malumdur. Bir önceki daireste okudum. Bu hücub mesela nedir? sabitun? Sabittir. Niçün? Deliye şimdi? Kıyas yapıyor yani. Yenne Yani yenne yani, hazel hukme. Mesela vücub. Çünkü bu hücub burada sendeşten almıştır ama bir etkiği var. Orada ne olması gerekiyor? Hukmun yedüllü diye devam etmesi gerekiyor orada bir hukmun eksiktir. Tavziha bakarsanız bunu görürsünüz. Bir, şey biraz sonra ve kullu hukmin diye kübra atılacak. O kübra'da hap-i avsat nedir? O külden sonra gelen kelime hap-i olacak birinci şekilde. Hükümdür. Halbuki geride mahmut olarak hüküm gelmez. Onun için orada bir hüküm kelimesine direk çıktı. Dolayısıyla ibaretinin şöyle olması gerekiyor. Ni yani Nedir? Hukmun. Bir hükümdür. Yedü'l-lâ-lâ subûci'el-kıyâsı. Kıyas onun subûtuna telâlet ediyor. Bu suğra. Bu nedir bu? Havel-hukum. nedir nebi rivaha hangi kimi dersiniz? Nedir? Hukmun yedü'l-lâ subûciel kıyas. Onun subûtuna kıyas delalet ediyor. Bu suğra. Şimdi kübraya geçiyoruz. Bu kübra nedir aynı zamanda? Bu kübra dediğimiz, fiyas-ı istirhanindeki usulün kava'i iyi oluşturan faidelerden bir tanesidir. Bu her zaman böyle oldu. Maktubu Fubi'ye içme geçiyoruz. Kullu hukmin yedül ala subuti'l fiyat sehüve sabitun. Her hüküm ki onun subutuna fiyat delalet ediyor, o hüküm sabittir. Şimdi bu söylemiş olduğu yani Kübra Demi'miz kullu hukmin yedül ala subuti'l fiyat sehüve sabitun. Buna bakarsanız ne görürsünüz? Bunun mevzulu, Kıbran'ın mevzuluğu nedir? Hüküm. Mahmulu nedir? Subut. Sabitun. Hükmün haliydi öyle değil mi? Hüküm o sülh imminin mevzudur. Aynı zamanda Kıbran'ın mevzuluğu olmuştur. Sabitun yani subut o hükmün nesiydi? Birinci dereceden avarızı zafiyesiydi. Yani ahvaliydi. O da ne vakı olmuştur? Mahmul vakı olmuştur burada. Bu kıyas-ı istirhani ile yapmış olduğumuz bir kıyas. Peki maktub-i fıkhi verdi mi? Hayır vermek. Biz maktub-i fıkhi olarak ne demiştik? Maktub-i namaz var mısın? Bize bunu çıkartıldı ya. Peki Mullah Hüsrev'in de kabul ettiği budur. Sevdik sahibinin söylediği bir Diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Çünkü biraz sonra Mollakusler ibaretini devam ettirirken Cevâûh kânet Mahmûlâkin'dir. Bu haller, o hallerden bahsettir neydi? Ve dinlenin veya ahkamın Biz bütün üzerinden bir kıyas yaptık. Bu kıyası delil üzerinden ne yapardık? Delil üzerinden yapsaydık, o zaman ıspaktan bahsedecektik. Yani delilin mi halinden bahsedecek? Dolayısıyla bu haller mahmulatin ev evsiyeten. İster mahmuller olsun, ister cez -e, cezalar yani taliler olsun. Kıyas-ı istisna ile de demektir o. Ha demek ki Molla Kusrev'de yapacak olduğu kıyasta bu sübutu yani tabitunu o kübrada ne olarak kullanacak? Mahmul olur. Allah'ın cahetti mahzubi hukmi verecek mi? Vermedi. Nice Yetkim vermemişti. Ne nedir burada çıkan sonuç? Adel hukmu sabitim. Bakınız yapılan fiyatı ben sugra sugra ne gücü olarak tanıyorsunuz ha? Adel hukmu, hukmum. Yedul Allah subudiyel fiyatu bu sugra. Kullu hukmim. Yedul Allah subudiyel fiyatu hawa sabitim. Bu kumra. Adal hükmü sabit. Vücut sabittir. Vücut sabittir. Fukî bir mahluk mudur? Hayır. Ya bizim için ne ne bir için mahlûm-ı namaz vâcibtir. Riba haramdır. Bunu aldığımızda. Peki Allahu Teâlâ'nın getirdiği bu şey, tevhid dahilinde getirdiği. Bu Allahu Teâlâ'nın benim şedide bu. Şimdi devam edelim. Veyda <Sessizlik> istedilen <Sessizlik> taleha bil mülazamatin küllyeti. Mülazamatin küllye ile delil getirirsen bir maddi bir fikriy. <Sessizlik> Mâvucu bir mensum. Mensum dediğim mukaddemdir. Hani biz kulla taneti şemsu talaten tennharu mevjudun diyorduk ya. Bu nedir bu mülazemesdir? Bunun neşi var? Bir şart kısmı var. Nahiye şarttır bu. Mantıkta buna mukaddem Bir ceza kısmı var. Bu ceza nahiye cezadır. Mantıkta işe buna tâliydir. Bu isimler verildiği gibi mukaddeme mecluz, taliye nafı ifadesi de kullanılır. Ona binaen mecluz dedi mukaddeme beraber. O zaman her mülazamat külliye diye dil kel kabayar. O mülazamat külliye diye dil Bu kaviyeler. Hangi kaviyeler? Usul ilminde kavayet dediğimiz kaideler. Tekamina. Şimdi tekrar kıyaf-ı istisna bir ne yapacak? Kendince matbu bir fıkhi ortaya koyan bir sonuç sunacak. Ne diyor? Hazel hukmu sabitun. Sonuç bu olacak zaten. Hazel hukmu sabitun. Ama bunu kıyaf-ı istisna ile yapıyoruz. Yani hukullama derler kıyas alâ subûte hazel hukmiyetun hazel hukmu sabiten. Bu nedir bu? Bu mülazemettir. Mülazemat-ı külliye diyordu ya Mülazeme-i külliye budur. Yani şart ve cezadan oluşuyor. Evet. Var mı burada o? Tabi ki var. Ne diyoruz? قُلَّمَا دَلْلَ الْقِيَاسَ عَلَى تُبُوتَ هَذَا الْحُقُمْ Bu şart. يَكُونَ هَذَا الْحُقْبُ سَابِسَنْ Bu ceza. Yani birincisi mukaddem, ikinciisi tâdî. Buna da mülazeme-i külliye denir. Bu aynı zamanda usul ilminde nedir? Adıye-i külliyedir. Tabi ki kıyası istisna-i ilmin, kıyası iftiran eden bir farkı, nedir? bir farkı da nedir? Kıyas-ı istirali önce supra sonra kuran gelir, kıyas-ı istisnai ise önce kıbra sonra supra. Lakin el-kıyas eda ta'lidi delalata subut hadal hukmi, fakat kıyas bu subutuna tenasüp etmiştir. Dikkat eden kim, eden sonra gelene bir istisna diyoruz. Bu istisna, mukaddemin aynıdır. Yani gerideki şart cezadaki o şartta mukaddem diyorduk ya o mukaddemin aynı istisna edilmiştir. Mukaddemin aynı istisna edilirse fiyat-ı istisna ise sonuç talihinin bizzat dersi olur. Tali neydi yukarıda? Yefûna hazel hukbu sabitemiz değil mi? Onun için bakın sonucuna veriyor? Feyefûna hazel hukbu yani sabitemiz. Bu hüküm sabit olur. Peki bu hüküm bucuk nebi vaha ne ise onun subutu matlu bir fıkhi midir? Hayır beyim. İşte şimdi, İzmir'i bizi gerçekten maklum-ı fıkhiye ulaştıran fıyasın yolunu gösterecek. Bugün ders bırak sıkıcıdır. Çünkü mantık ağırlığı. Ama öyle de olsa madem ki miratı okuyoruz ve bunu da hakkıyla anlamak için gayret harf ediyoruz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Akulü fihim azad. Şimdi İzmir'i devreye giriyor. Tavruf sahibinin ortaya koyacağım diye yapmış olduğu kıyas-ı de kıyas-ı istisnaide de nazar. Söz götürür bunlar. Çünkü bunlar maklum bir vermez. Neden? Güzel bir kural veriyor şimdi. Yemen akli sete, munti sete maklum-i fıkhıyı. Diyeceksiniz ki bizim dersimiz Mirat İzmir'i değil, İzmir okuyoruz inanın bu baş tarafında birçok bölümün anlaşılmadığı maalesef şerklere kalmıştır. Mesle değil. Şerklere kalmıştır. Yani onları iyi anlayabilirsek ancak mesle anlayabiliriz. O itibarla oluyorum buna. لَاَنَّ الْاَقْيِسَتَ الْمُنْتِجَةَ لِلْمَقْضُبِ الْفَقِيِّ مَقْضُبِ الْفَقِيِّ netice verecek olan kıyaslar şöyle olmamalıdır, böyle olmalıdır diyecek şimdi. Şöyle olmamalıdır dediği Biraz önce tevze sahibinin yapmış olduğu kıyaf ölü Öyle evet. olma. Onlar bizi maktum yukuk diye götürmez. Peki nasıl olmalı? Ha onurunu da ben size şimdi göstereceğim. Önce nasıl olmamalı? Onu bize bir söylüyorum. Neyteb mahmulatü kübraha. Tabi kübra kelimesini kullandı mı kıyası istirhaniyle vahit yapıyor. Mülazemeyi kullandı mı kıyası istisna vahit yapıyor. Bu kıyasların, yani kıyas-ı iftirani'nin kübrasının mahmulleri olmaz. Neyse olmadı ne? Mahmulat-ı kıyası kıyas-ı mahmulu, daha ve tevali mülazematiha, kıyas-ı istisna'inin mülazemlerinin talihleri olmamalı. Ne olmamalı? Tilkel ahvali. Edilme ve ahkamın halleri olmalı. Halbuki bizim biraz önce yapmış olduğumuz kıyasta ki hükümden yaptık onu hükmün halideydi subut değil mi? Subut değil. Biz orada biri, yani birinci yaptığımız hada hukmu ader hukmu, hukmun yedül alâ subutiyer fiyas o zaten subra bir cilgilendirmiyor. Şimdi okuyacağım bir cilgilendirmiyor. Subrası kullu hukmin yedül alâ subutiyer fiyas ve sabitun. Dikkat edin. Burada mahmul ne vaat olmuştur? Sabitun. Peki subut neydi? Ahtamın e, birinci dereceden halisidir. Eğer siz diyoruz bir mahmul bir almak istiyorsanız, elde etmek istiyorsanız kıyası iftiraninin şubrasında mahmul ne olmamalı? O hükmün veyahut da delinden yaparsanız delilin hali olmamalıdır. Olursa ne olur? Olursa bir netice çıkar. Ama o çıkan netice ne değildir? maklub bir fikirdir. Böyle olmamalı. Ani ahval-ül edilleti vel ahkam enneti lehadaklun fil ifbat. Edillerin ahkamı ifbat etmesinde şişiri olan ediller ve ahkamın halleri olmamalı Kübra'da mahmud. Veyahut da kıyas-ı istisna-i'nin mülâzemesinde talih o olmamalıdır. Çünkü biz hep o olarak yapıyoruz onları. Saldışan makinde. <gülüyor> ve mevduat-ı kübraha aynı şekilde kıyas-ı ittiramini kübrasının mevzulu da olmamalı. Ve, mülâ... ve mukaddemat-ı mülâzematiha kıyas-ı istisna-i'nin mülâzemesindeki mukaddem de olmamalı. Ne olmamalı? Edilme ve ahlakan, edilme ve olmamalı. Halbuki biz öyle yaptık. Nasıl yaptık? Bakınız, deminki fiyatı bir daha okuyorum. Adem, adem, adem hukum, hukmun, yedilme bu sura, bizi şimdi tıbra ilgileniyor diyorduk ya. Fiyatı ısrarının tıbra hakkında mevzu ne olmamalı? Edilme ve olmamalı. Halbuki nasıl yapmışız? Biz mevduyeten kul hükmü, la mevzu hükmü Allah'a. Necerb hükmü olmamalı dediği edille vahcam olmamalıdır demişti. Biz hakikati olmamalı dediği üzerinden yaptık bunu. Böyle bir kıyas olmaz demek değindir bu. Ha böyle bir kıyas olur. Fakat bu kıyas bizi nereye ulaştırmaz? Mahsubi bir kıyasa mı ulaştırır? Demek ki kavlisten maksedilerler İzmiri'nin yorumuna göre gerek kıyası ı olsun gerek kıyası istisnai olsun İzmiri'nin dediğine göre bu masvedilenler maslubi fıkıyı sonuç olarak veren değildir. Çünkü kıyası ı ile nadu hüküm veya delil yapılmış mahmul ise hüküm yapıldığında sabitün subut, delil yapıldığında ıspat, yüz kütü denmiş, yapılmıştır. Böyle yapılırsa matlu fıkıhı ortaya çıkmaz. Peki nasıl çıkacak maktubu fıkıhı Onun da yolunu göstermesi lazım. Bu itirazı yapan, biri bu itirazı yaptı. Onun da yolunu gösteriyor. Biraz yoracak ama gösteriyor. Peki nasıl olmalı ben? Böyle olmamalı. Maktubu fıkıhıya ulaşmak için. Bilakis şöyle olmalı. Nasıl? Mahmulat-ı kübraha, fiyat-ı ittiraminin mahmulu ve teval-i mülazematiha, fiyat-ı istisnainin mülazemesindeki tâdî nedir? Hukmun minel ahkamil mesdûreti minel vucubi vel hormeti vel mesri vel ibâhati vel karâti. Bunlardan biri olmalı. Demek ki mahmul, kübradaki mahmul ne olacak? Vucub nedir? İbahâ. Bunlardan birisi olacak ve da kıyas istisna ile o mülazemenin tevalici bunlardan birisi olacak. Ve mevduat-ı kübraha, kıyas-ı istiramiyenin kübraatının da ve mukaddem, orada bir vav eksiktir, ve mukaddemat-ı mülazematihâ istisnai'nin, mülazeme şilin mukaddemi de olmalı, ne olmalı? şöyle اَفْعَالِ الْعِبَادِ Kulların şiirlerinden birisiyle olmalı. Böyle olursa, bizim pa başından beri söylediğimiz, asfalat-ı vacibetun, erribâ haramun maktub-i ulaşabiliriz diyoruz. Bakalım ulaşabilecek mi? Evet ulaşacak. Yapacak ki ulaşacak. Ancak konu daha iyi anlaşılsın diye tutuyor İzmiri nahivden bir misal getiriyor. Ondan sonra fıkıhtan maktub bir fıkhiyi vereni usulden ne yapacak? Getirecektir. Bakınız önce nahivden. Kafamızda daha rahat bu mesele canlansın diye bir misal, bir değerlendirme yapıyordu abi. Ve diyor ki böyle olmalıdır dedik. Makdûb-i fukih vermesi için e, kıyas-ı de Kübra'nın nadu'u mükellefin fiillerinden bir değil olmalı. Mahmûlu hüküm olmalı. Hüküm derken vücud nedir ki Hürmet. Bunlardan birisi olmalı. Niye bunlardan birisi olmalı? لِأَنَّ مَحْمُولَ مَشْأَلَةِ كُلِّ فَنِّمْ Çünkü her fennin meşelesinin mahmulu her fenn dediğine her fenni, usul, lahir, ah, belaha, halbisini derseniz. Bu her fennin meşele dediğine hadiyye-i o kazıye-i külliyeye şimdi ne tabiri kullandı? Mesele, kava'i, kazıye külliye, mesele, bunların hepsi aynı. Her fende mesele yani kazıye-i külliye, külli kaide nin mahmulu, o külli kaidenin mahmulu huvebi ayni. Bizatihi o mahmul, mahmulu, cühtiyyâti, mevdu'u, ilk el meselesi. O meselenin, yani bu kaide-i külliyenin mevduunun cüzdilerinin mahmududur. Ya bu böyle uzun bir ifade gibi oldu. Aslında kolay. Şöyle. Mesela bir nahizde, nahiz ilminde külli bir kaide söyleyelim. Kullu faidin mahmududur. Bu nedir bu? Bu mesele, bu kabiye-i bu nahiz ilmindeki külli kaide, üç üstüde kullanabilirsiniz. Burada mesele dedi en son bu kabiye-i külliye kullu fa'ilin merfuh şimdi bu külli ka'ideyi kullanarak ne yapacaksınız eş, oradaki zeş fa'il midir, merfuh mudur, nedir fa'il e fa'il ise merfuh mu olacak mensup mu olacak, mecnur mu olacak ka'ide-i külliyesi var, nedir o kullu fa'ilin merfuh o zaman kıyas ile ne yapabilirsiniz Cain-i Zeydin'deki Zeydin mehbu olduğunu ortaya koyarmışsın. Nasıl? Cain-i Zeydin'deki Zeydin'den bahsediyoruz. Hada zeyd yani. nedir? Fa'il. Kullu faali mehbu ol. Hada mehbu. Ne yaptık şimdi biz burada? Bu ibareye tatbik edecek olursak onu. Diyor ki yani de Mahmule meş'eleti kulli fenni nahir fenni, nahir ilmini kalıye-i külliyeti meş'elesi kullu fa'il mehbu ol. Bu mahmûl nedir burada? Merfû'un kelimesiydi değil mi? Kullu fâilim merfû'un mahmûl derken haber demektir. Nahivde mahmûl da mahmûl demektir aslında. Mahmûl ne buradan? Merfû'. Hu diye aynıydı. Bu merfû' kelimesi bizatihi nedir? Mahmûlu cüz'î ya ki mevzu bihi Bu külli fayda vardı ya kullu fâilim Bunun mahmûlu nedir? Fâil. Lufayet derken faal. O faalin küsküllerinin, ne de küsküşi, can içindeki gençdir, para da amurundaki amurdur, zehde bekündeki -be zehedir, her bir faal. Hüzeyat diyor. Onların o küsküllerin mahmurludur, bizatihi bu külli kaidenin mahmuri. Külli kaidenin mahmuru neydir? Bu faali merbu merkûhi. O zaman o merkûhun kıyasla Nesne olarak çıkacak olan yük de ne olacaktır? Mahpul olacak. Böyle olur sadeceği olur. İşte değil deceği İşte nasıl ki kullu failin merfu'unu uygulamada böyle yapıyorsunuz. Yani cani ani zeybindeki zeyt için haza failin kullu failin merfu'u haza yani hiç güçlüdür ha o değil. Neyin güçlüsüdür? Külli kaidenin, kullu kaidenin merfuğunun mevzuluğu olan hakili cüskiziyen bir herkidir. Bu külli kaidedeki mahmul, kaideki mahmul, onun da mahmulü olmalı neticede. Oldu mu? Oldu. Çünkü A'da merfuğunu dedik. Bunu nahilde tatbik ettik. Şimdi bunu bir de nerede tatbik edelim? Asıl konumuzda. Usulde tatbik edelim de usuldeki külli kaideleri kullanarak mab'u mefhur'a ulaş alır. Bakınız nasıl ulaştırıyoruz. Maqhuha da marfu'un okuduğum bu anlattımı söylüyor. Ya da o bu suğra ve kullu fa'il marfu'. Suğra fa'da marfu'un buradan ne diyecek? Biraz önce anlattım bunun mesela. Ve hada bu ne? Ukr'yi ciddetmiş olduğumuz. Yani mab'u verecek olan ne oluyor demekti? Külli tahdidin külli kaidenin mahmulu ne olacak? O külli kaidenin unum cüzdisinin de mahmulu olacak. Böyle olursa sonuç alırsınız. Niye? haza Bu niye sonuca götüren oluyor? Onu söylüyorum. Yani meş'elete kulli fenn. Çünkü her fennin meselesi yani mahirdeki külli kaide, usuldeki külli kaide bunlar Nedir? Adı yetin kümmü yetin. Şöyle bir sakin, kümmü kaidedir. Mesela kümmü kaidedir. Tüstembefuminha <gülüyor> O kümmü kaideden çıkartılıyor Mesela kullü failü merfon demiştik. Ondan çıkartılıyor Ne ahsamun cüshiyyâsi mevdu'iha O kümmü kaidenin mevdu'u kullü failü merfonda fail. Onun cüshiyyâtı cani cegindeki zeyd onun hükmü çıkartılıyor. Onun hükmü ne olabilir? Yahu külli kaidede hüküm ne o olabilir. Olursa zaten sonuca varırsınız. Kullu faili merfoğun diyorsanız, o kullu fa'ilin merfoğun külli kaviyetinde mensup olan faili terkine bir hüküm ıspat etmek için bu kaideyi buldunuz zaten. O pende ispat edecek olduğunuz hüküm ne olabilir? Bu külli kaidede hüküm ne o olur. O da nedir? Merfoğ olmaz. Dolayısıyla biz maktubi fıkhiyi de böyle bulmamız lazım. E bulalım bu kadar konuştuk. Bir bir fıkhi bulalım, kıyas yapalım. Yapalım inşallah. Felmun kicuhin bir fıkhiyi sıra ona geldi. Fıkhi maktubu netice veren hakeza şu şekildedir. Bakınız şimdi bir kıyas yapacak İzmir'i, iktiraniyeti, iktisnaiti, burada ne çıkacak önümüze? Hakikaten maktubi fıkhi çıkacak. Ha ben fi'lu vacifun. Bu i fi'lu dediği namaz, oruç, has, tekat. Vacifun. Vaciften maksat vardır biliyorsunuz Allah. Ha bu netice tabii. Ama biz önce neyi yapalım? Bir kıyas yapalım. Aslında bu yapıyor da dediğim gibi gene nebinceden delinden önce neticeyi veriyor sonra deliğe gidiyor. Biz aslında önce ne yapıyoruz? Delili verip sonra da neticeyi diyoruz. İsterseniz önce onu bir okuyalım veya ee, biz asıl olan yani subra, kubra neticesine gidelim. Veya bir de istisnaiden mülazeme. İstisna ve neticeye gidelim. Evvela biz bunu bir yapalım. Ondan sonra kitabı okuruz, değil Şöyle yapılır. Havel fi'l. Mesela namah. Nedir? Fi'lun. Aynı etşikliği liennehu mutalifun diyene burada fi'lünü gene koymamıştır. Geride hükmünü koymamıştır, burada fi'lünü koymamıştır. فِعْلُنْ مُتَعَلِكُنْ بِيَمْرٍ مُطْلَقٍ Bu şey mesela ne Nedir? فِعْلٍ Cennet'in ili değil mi? فِعْلُنْ مُتَعَلِكُنْ بِيَمْرٍ Mutlak bin emirle alakalıdır. Evet. Akimun salatı ile alakalıdır. Akimun salatıdaki akimun nedir? Mutlak emirdir. Neden mutlaktır? Onu da okuyacağız. وَكُلُّ فِعْلٍ مُتَعَلِكُنْ بِيَمْرٍ مُطْلَقٍ وَكُلُّ فِعْلٍ مُتَعَلِّكٍ بِأَمْرٍ مُتْبَقٍ Emri mutlaka faalluk eden her bir fiil فَهُوَ وَاجِبٌ O vâcibdir. O zaman هَذَا الْفِعْلُ وَاجِبٌ Hazel-i-Namaz bu mesela. Bak namaz vâcibtir ne yaptık? Çıkardık. Bu maklum-ı fıkrı böyle yaptı da kendisi Wallah-u Sevi tevzehi aynı zamanda Wallah-u Sevi tenkit olarak da bunu getirmiş oldu. Kendisi tenkit edilemez müşahede edin de oraya gezin. Çünkü bir tanesini bitirene kadar zaten zamanımız oluyor. Bunun da kendisi de edecek tarafları var. Birincisi bu kıyası istirhaniden bunu verdi. Bir de kıyası istisnaiden yapacak olsak Kullada kâne hâdel fûlü <gülüyor> mütâliken bi'emnin mutlakın yekûn-u Lakin Lâkinne hâdel fûle kâne mütâliken bi'emnin mutlakın fe yekûn-u hâdel fûlü vacib. Bak veya oruç vaciftir Hazreti fiil'de neyi tatsız diyorsa. Bu çıkar. İşte onun için diyor ki burada Hazreti fiili vacifin namaz, oruç hat seker, vacifin niye? o? فِيَلٌ مُتَالِفُونَ Orada bir kirli meclisidir. فِيَلٌ مُتَالِفُونَ bir emri mutlak. Mutlak emirden maksat nedir? Neden mutlak? اَنْكَرَا اِنِنْ نَدِّ وَالْمَزْقِ وَالْمُحَارِّ۪ي لَا غَيْرِ ذَالِكِ بِنَ ve وَلَوْصَابِ ال Şimdi Kıbrâh'a geldik, o suğrâ Ve kullu fiilin, bak kullu fiilin diyorsa o fiil yukarıda ne olmalıydı? Mahmûl olmalıydı. Onun için ekşi ettirdim Ve kullu fiilin yata'nla kubi emrin hâdâ şe'rû yani mutlâkîn fâvâcibûn, fâhâdâ vâcibûn. Fâhâdâ kubim ama uhud, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, hâd, tekrar. Cevbe sahibinin yapmış olduğu kıyastaki hataya dönerek o kıyasta bir netice verdi ama vermiş olduğu netice matlu bir fıkıh değil de. Peki nedir? Öyle ya, onu da sormak lazım. Yani Cevbe'den yapmış olduğu makilde İzmir diyor ki onun yaptığı gerek, gere, gerek istisna-i kıyasta matlu bir fıkıh çıkmamıştır. Peki ne çıkmıştır? Onu da düşünün ve Aqisetimle kıyaslar hangi kıyaslar? O kıyası istrani içinde mahmûl kıyası istisna içinde taliller ne kılındı? Ebinde vakyamın halleri kılındı. o da sahibinin yaptığı gibi. O kıyaslar ve mazhuatı tubraha kıyası istrani'nin tubrasının ee, Şubrasmın mevdu ve mukaddemat mülazamatı ha kıyası istinaailin bu mukaddemler ne kılındı? bir kel edillete. O nehkanı onu da eklemeli oğlum. Onlar neyket bi bir montijetin bir fıkkiyi. Onlar mizmatlı bir fıkkiyi ortaya koymadı. Onu zaten söylemişti de. Peki neyi ortaya koydu? Belki bir montijetin ahvali güçlü Bu kıyasların nezuunun yani herklerinin hallerini ortaya koyuyor. Nasıl? Ha şu şekilde. Bakınız, onların yaptığı kıyasla, hani hadet delil, delilun, kullu delilun yüz denizden yapalım, orada hükümden yapmıştık. Hadet delilun, delilun, kullu delilun yüz bitül hukna. Hadet delilun, yüz bitül hukna. Hadet delil derken neyi alalım? Kitabına kıymış falan ateşini alalım. Onun üzerinden şimdi icmiri yapıyor. Bakınız, diyor ki, şu şekildedir. Mesela, akimus salata yusbitul vücube. Akimus salata vücubu ispat eder. Niye? Surat. Bu ne diyecek? لِيَنَّهُ اَمْرٌ مُتَّقُونَ Çünkü akimus salata mutlakun. mutlak Ankara'inin nüduk ve nesih vel muariz ve kullu emrin şimdi kübra'yı veriyor. Ve kullu emrin hâba şehnuhu mutlak olan her emir, yusbitul vücube. فَهَذَا yusbitul vücube. Akimus salata vücubu ispat eder. Bu maklum-i Peki nedir? Nedir mi? Bakınız, e, aslında öbürünü de yapacak da bu şudur. Yukarıda şöyle diyeyim. Multicetin ahval-i siyadinau mu'atikah. Kıyafetlerin hallerini veriyor. Yani hani tevfik sahibi hükmün yapmış ya kıyasın. O hükmün veyahut da o delinin güç nedir? Atın salati bir delinin gücü. Onun halini netice verdi bu. ''Akîm-ü salâtenin hâli demedir, ıslat'tır!'' Netici olarak onu verdi. Bu maklum ve bu dediği. Peki nedir bunun bir iş yok mu? Onun netici evrede onun bir özel iş yok mu? Var! Nedir o? Bir de şeyden yapıyor onu, kıyas-ı iktirâniyden ''Kullemâ <gülüyor> kâne akîm-ü salâtı emren şehmuhu kezâ'' yani mutbak ''ve o vucube, Lakinne, o ve hizbitul vücube'' limuta'adbikîhî ''lâkinnehu kezârekefe ve hizbitul vücube'' ''fesil kıyâti'' Bu iki kıyasta Mevdu'u'l-kübra ve mukaddemu'l-mülazeme. Kübra'nın mevdu'u fiyat-ı istirhanide, fiyat-ı mülazemenin mukaddemi diyet edinle. Edinle derken cüs'ikilik harcadıyor. Öyle değil mi? Akîm-ül sabahıdır. Değil. Ve mahmuluha ve taliha fiyat-ı istirhanini e, kübrasında mahmul, haber yani fiyat istisnaide ceza tali, hiye diyet ahvalü edinle. Niye? Ahvâb-ül edinli Lam orası. Lantarı fazla. Edinli'nin neşidir o? Isfak demişti değil mi? Edinli'nin hali. Ve nesül kubra ben mülâzeme meş'eletü'l-fem Usul bîmindeki kaide-i külliyedir. Meş'eletü'l-fem o. Senetîketühü mâ suyûn. Leyted bi maklûbin fıkhîdîn. Maklûbi fıkhîdey. Nedir peki? Bel kadîyetün, şahsiyetün, tüstembatu mintilkel kadîyetin, külliyetin usûhîyye. Usulî olan bu küllî kadıyeden çıkartılan şahsî kadıyedir. Benim dediğim zaman kitap diyorsunuz. Onunla küllî kaideyi kuruyorsunuz. Onun şahsî kaidesi olur? E kitaptaki bir emir Salat olur. Bu mahzub-i değil. Ya usulî olan küllî kaidenin şahsî kaidesini ıfat etme olur bu. Mahzub-i fıkhı etme olmaz. Ve iddialı konuşuyor İzmir'i huz Bunu al, tut, yapış buna. Seyna min hâvâf Bu kitabın özelliklerinden mi? Hakikaten bunu başka yerde bulamak. Peki. Dersi bununla bitirmiyorum. Şuradan hiç olmazsa aslında konuşmamızın içerisinde geçti. Biraz da ibare okumuş olma adına şurayı da okuyayım size. Sevâh-ı bu ahvali Şimdi biz geride söyledik ki Edille ve Ahkam'ın hallerini, Edille'nin ahkamı ispat etmesinde Edille ve Ahkam'ın hallerinin tesiri vardır demiştim. Bu tesir ile kast edilen nedir dedik? Bu ahvalin kıyas-ı iftiraminin şubrasında, kıyas-ı istisnainin istisnai mülâdemesinde intibara alınmasıdır demiştik. Şimdi bu itibara alınmak nasıl olur? Onu da yanıtlıyorum. Seva-ı işler <gülüyor> bu haller olsun, mahmulatin kıyası istirhanıyla mahmuller, bu haller olsunlar, ev eskiyeten, kıyası istisnai de, de ceza aslında tavali demeliydi. Mantık tabiri olur, Taliler olsunlar. Ne için lehuma? Lehuma nereye gidiyor? Kıyası istirhani, kıyası istisnai. Lefneşir -le müretteb -lef var burada. Yani mahmulat lehumanın iktirani içine gidiyor. Et gidiyor, ise neye gidiyor? İstisna içine gidiyor. <gülüyor> e bu nereden çıktı şimdi? Bizi tekrar geriye götürdü. Biz ahvali anlatırken demiştik ki edinme ve ahkamın halleri nedir? Avalı da zatın Avanız ve zatiyeleri de iki kısımdan oluşuyor. Hem Ede'nde de hem ahkamda. Neydi o iki kısım? Benim Biri mekulsun, ah, maksus birinci derece diyorduk ona. Hükümde subut, deliğinde, ıspat idi. İkincisi, ikinci dereceden olanlar. İkinci dereceden olanlar neydi? Mesela ahkamda ikinci dereceden olan bizzat subut değil. Ama subutun hükme dahil olmasında tehiri olan. Veya ispatın delile dahil olmasında çeşitlilik olur. Bunlar da mesela delilde ve hükümde ne vakı olur bunlar diyorduk? Halih vakı oldu diyorduk. Veya ıspatın şahsı ıspattır vakı olur. Mesela el kitabu'l am üstükü el hükme'l kasri diyorduk, değil mi? Ispatı kitaba yani delile ne yaptık? Lahit kıldık. Hucur haber yaptık. Ama arada neyi kullandık? Ah kelifesini kullandık. O ah nedir? Delinin ikinci dereceden avarızı zâfiyeştir işte. diyor. İşte o şekilde onu da yani sadece demek istiyorum. Mabdub-i fıkhı elde etmek için ispat ve subut. Tabi ki bu tevzihe göre konuşuyor. Ha göre konuşmuyor. Hicmetimde neye göre konuşuyoruz? Tevzihe göre konuşuyoruz. Ispat ve subut kullanıldığı gibi ikinci dereceden avarızı zâfiye'de bu külli kaidelerde, yani Kıyas-ı İstisnali'nin kübrasında, Kıyas-ı İstisnali'nin ne yapılır bunlarda? Kullanılır. Evhafen veya bu haller vatıflar olsun, ikinci dereceden halleri oluyor bu e, ahkamın ve e, edilenin ve kuyuden kayıtlar olsun. Evhaf kelimesiyle Kıyas-ı İstira, aynı beş beşi var burada. Fihima, Kıyas-ı ve İstisnali'de. Kıyas-ı İhtirami'de gelen ikinci dereceden avarız-ı o hâle el denir. Kıyas-ı İstisna'ı da gelen ise huyuz denir. Oldu mu? Ne gibi mesela? Bu hâller ekevnihâ musbiteten lillah'tan. Ahlâ. Edilnenin ahkamı ispat etmesi gibi. Bak, ispat. Delilin ne şeydi edilnenin? Birinci dereceden avarız-ı Şimdi ikinci dereceden ilerliyor. El kap'iyeten, bak kitabın kap'iy olması, zanniyeten, hafeten, ağzeten, müştereketen, râciheten, hinde, ta'r-ı dilâverizâh. Bunlar da ikinci dereceden alarızlar. Ev neşe'et veyahut da bu haller neşe'et etsin, vücuda gelsin, neden minel ahkâm, ahkâmdan gelsin, delilden olan. İşte Ahkâmın da nesi var birinci dereceden hali. subut, ikinci dereceden halleri, yani subutun ahkama rahip olması da teşhiri olanlar.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 hükmî vazhîden de illeti, illet olmayı ne yapmaz? Ispat etmez. E bunların ne bilinmeşi gerekiyor? Peki burada kalabilir miyim? Okudu çok iyi inanmıyor. Ziyanat, tabut, tanışık olan...